Son Ercan Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz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 Bedir'den zafer sevinciyle dönen sahabe, çok geçmeden Medine'de Rum diyarından gelen zafer haberinin yankılandığına şahit oluyordu. Ne büyük mutluluk, ne büyük lütuftu. Hz. Ebu Bekir gibi fıtratlar, Allah'ın verdiği haberin aynen haber verildiği gibi taakkuk edişi karşısında, ona hamd ile yöneliyor ve minnet duygularıyla kendilerini şükrün engin vadilerine salıyorlardı.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 Bedir sonrasındaki gelişmeler bir zafer kazanılmıştı ama bu işin Bedir'de nihayet bulmayacağı her halinden belliydi. Zira geri dönüp de kaçarken Mekkelilerin kini gelirken duyduklarından daha az değildi. O günkü nüfus düşünüldüğünde 70 ölü ve bir o kadar da esir hemen hemen her evde bir acının yaşandığını gösteriyordu. Bedir'e gelirken geri dönme eğilimi gösterenler bile şimdi İslam ve Müslümanlara kin kusuyor ve en kısa zamanda intikamlarını alacaklarını söylüyorlardı. Bugünü görüp de acısını dindirinceye kadar rahat döşeği kendisine haram kılanlar, intikam alıncaya kadar ağıt yakıp mersiye söyleyeceğini ilan edenler ve bugünü yaşamadan gene hiçbir şeye el sürmeyeceğine dair yemin edenler vardı. Kısaca daha Bedir'den dönerken yeniden gelmenin hesapları yapılmaya başlanmış ve bu işin burada kalmayacağına dair yeminler edilmişti. Medine'de ise Müslümanların Bedir'de kazandığı zaferden rahatsızlık duyanlar yok değildi. Bunlar Kureyş ordusunun galip gelmesini içten içe isteyen müşriklerle, kendileri dışında bir başka gücün öne çıkmasını istemeyen hasetkar Yahudilerdi. Aynı zamanda etraftaki kabileler de bu durumdan endişelenmeye, Medine'de kurulacak güçlü bir devletin... ...yarın kendilerini de tehdit edeceğini düşünmeye başlamıştı. Müslümanlar cihetindeyse durum tamamen farklıydı. Onlar... ...Allah tarafından kendilerine bahşedilen bu zaferle... ...çeyrek asırdır yaşadıkları sıkıntılara... ...bir nebze olsun son verildiğini görmüş... ...ve bundan sonrası adına daha fazla kenetlenmişlerdi. Öyleyse bütün strateji bu şartlar hesaba katılarak geliştirilmeliydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapacaktı. İlk istihbarat Ben'u Katafan ve Ben'u Süleym'in Medine'ye saldırmak için toplanmaya başladıkları istikametindeydi ve Efendimiz de Medine'de vekaleten Siba İbni Urfuta'yı görevlendirerek 200 süvariyi toplayıp Necid yolu üzerindeki küdr kuyularına doğru yöneldi. Onun iki yüz süvariyle geldiğini duyan ve henüz toparlanmaya başlayan Süleymoğulları kaçmaya başlayacaklar ve arkalarında 500 deve bırakacaklardı. Burada üç gün kalan ve hakimiyetini ilan eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden Medine'ye dönecekti. Bu arada Mekke'den yeni haberler gelmeye başlamıştı. Bedir'deki yenilgi karşısında Ebu Süfyan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashab-ı Kiram Hazretlerinden intikam almadığı sürece başına yağ sürmeyip hanımlarına da yaklaşmayacağına ve dolayısıyla da yıkanmayacağına dair ahdetmişti. Çok geçmeden de 200 kişilik bir güçle Necdiye tarafına doğru ilerlemeye başlayacaktı. Onlar için bu İlk defa denedikleri bir stratejiydi ve bunu Bedir öncesinde kullanan Allah Resulü'nden öğrenmişlerdi. Ancak Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sürekli strateji değiştiren bir rehber ekmeldi ve her defasında yeni bir stratejiyle Mekkelilere sürpriz yapacaktı. Derken Ebu Süfyan Medine'ye bir veya iki konaklı bir mesafeye kadar geldi. Geceleyin gizlice Medine'ye girip Benû Nadir'in reisi olan Huyay İbn Ahtab'ın kapısını çaldı. Onun endişelenip de kapıyı açmadığını görünce de bir başka büyük olan Sallam İbn Mişkem'in kapısına gitti. Ebu Süfyan'a izzetü ikramda bulunan Selam istediği bilgileri ona verdi. Bir müddet oturduktan sonra oradan ayrılan Ebu Süfyan arkadaşlarının yanına döndüğünde hareket edecek ...ve karşılaştıkları iki ensarı öldürdükten sonra oradaki bir hurma bahçesini de ateşe verecekti. Mekke'nin kin ve nefretinin nerede ve nasıl tecelli edeceğini kestirmek mümkün değildi. Bu yüzden güvenlik tedbirlerini daha da arttırmak gerekiyordu. Çünkü Er meydanında yiğitçe vuruşmaktan çekinen her zayıfın yaptığını yapıyorlar ve gizlice yaklaşıp masum insanların kanına girerek kendilerince intikam alıyorlardı. Bunun üzerine ashabından 80 e atlı olmak üzere 200 kişilik bir müfrezeyle yola çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Süfyan ve arkadaşlarının peşine düşecekti. Efendimiz'in Medine'den çıkıp da geldiğini duyan Ebu Süfyan ise, ...hiç vakit kaybetmeden buradan uzaklaşma emri vermiş... ...ve hızla Mekke istikametine doğru yol almaya başlamıştı. Bu hızla giderlerse... ...Efendimizin kendilerine yetişeceğinden korkan Ebu Süfyan... ...bir hamle daha yapacak... ...ve arkadaşlarına develerin üzerindeki bütün yükü bırakmalarını söyleyecekti. Önce arkadaşları buna bir anlam verememişlerdi. Ancak arkadan hızla kendilerine yaklaşan... ...İslam askerlerinin geldiğini duyunca... Hepsi de yüklerini boşaltıp, hızla Mekke istikametine doğru kaçmaya başladılar. Beş günlük bir takibin ardından, yeniden Medine'ye dönen Allah Resulüne, yaptıkları işin sevap boyutunu da düşünen Ashab-ı Kiram soracaktı. Ya Resulallah, bunun bizim için bir gazve olduğunu umuyor musun? Belli ki onları tereddüde sevk eden şey, düşmanın peşinden gittikleri halde herhangi bir problemle karşılaşmadan geri dönmeleriydi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet'' buyurdu. Bir başka bilgi de Benu u Sâleb'e ve Muharib yurdundan geliyordu. Sözde Efendimiz'i etrafından kuşatıp da tüketmeyi planlamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerine Hazreti Osman'ı vekil bırakarak 450 kişiyle birlikte rebül ayının 12'sinde yola çıktı. Onun ashabıyla birlikte gelişini duyunca Benu u Sâleb'e ve Muharib orduları dağılıp kaçmış ve dağlara sığınmışlardı. Belirlenen hedefe gelindiğinde sadece bir adamla karşılaştılar. Oturup bu adamla bir müddet konuşunca o da Müslüman oldu ve Müslümanlar gelinceye kadar orada yaşanılanları teker teker anlattı. Bu sırada şiddetli bir yağmur yağmış ve bu rahmetle ıslanmışlardı. Yağmur denip de giysilerini kurutmak için kenara çekildikleri sırada Dusur İbn Haris adında bir adam Efendimizin arkasından yaklaşacak ve kılıcını kaldırıp soracaktı. Bugün seni benden kim kurtaracak? Meyer adam çok önceden planını kurmuş ve planlı bir şekilde gizlenerek Efendimize yaklaşıp onu öldürmek istemişti. Buraya gelmeden önce de kavmi arasında ahdetmiş... etmiş ve Muhammedül Emini öldürmeden geri gelmeyeceğini söylemişti. Onun bu halini gören efendiler efendisi, gözleriyle esir almaya çalıştığı adama dönecek ve ''Allah'' buyuracaktı. Tevekkül tamdı ve Allah'ın da onu koruyacağına dair teminatı vardı. Zira adam tam kılıcını kaldırdığı anda karşısında Cibri ile Emin temessül etmiş ve göğsüne indirdiği bir darbeyle adamı Aa! yere yuvarlıvermişti. <gülüyor> Şaşkınlıktan neye uğradığını şaşıran adam sağına soluna bakıyor ve bu darbenin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de adamın düşen kılıcını almış ve üzerine yürümüş anladığı dilden sesleniyordu. Peki, seni benim elimden kim kurtaracak? Çaresizdi. Elinden tutacak kimsesi yoktu. Sadece kendi bilek gücüne güveniyordu ama... ...o da bu durumda bir işe yaramazdı. Teslim olmaktan başka çare gözükmüyordu. Ve önce... Hiç, hiç, kimse, hiç kimse... ...diye cevapladı. Çünkü etrafında kılıcını kaldırıp da... ...tam indirecek kadar meseleye hakimken... ...kendisini yere çalıp da başkasına mahkum edebilecek... ...başka bir güç görünmüyordu. Olsa olsa bu güç... ...inayet-i ilahiyeye sırtını dayamış bir Nebi'ye ait olabilirdi ve şunları söyledi. Bundan sonra ben ne senin karşına çıkıp kılıç çekerim... ...ne de sana kılıç çeken bir topluluğun içinde alırım Ve ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed de onun Resulüdür. Birileri yine onun bedenini ortadan kaldırma niyetiyle koşup gelmişti ama... Şimdi kendisi hayat bularak geri gidiyordu. Hem de başka ölülere de hayat olmak niyetiyle. Zira Dusur İbn Haris de kavmine dönecek ve hemen onlara Allah ve Resulullah'ı anlatma gayreti içine girecekti. Onlara şöyle diyordu. Şu anda ben insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Minnet sadedinde gelen mesajda bu duruma da telmihte bulunulacak ve şöyle denilecekti. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size ellerini uzatmışken, Allah da onların ellerini sizin üzerinizden savmıştır. Öyleyse sizler Allah'ın takva sınırları içinde bir hayat yaşayın ve müminler topyekün Allah'a tevekkül etsinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 gün burada kaldıktan sonra herhangi bir problemle karşılaşmadan yeniden Medine'ye dönecekti. Bu ve benzeri gazvelerle Medine'deki yapının gücü ortaya çıkıyor ve Hicaz'daki hakimiyet artık İslam adına pekiştirilmiş oluyordu. Bir Ramazan orucu tutuluyordu... ...ve birkaç gün sonra da bayramdı. Bu da bir ilk olacaktı. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...ashab arasında oturmuş... ...onlara fıtır sadakasıyla ilgili hükümleri bildiriyordu. Bundan sonra küçük büyük, hür köle... ...erkek kadın, hali vakti yerinde olan her bir Müslüman için... ...Ramazan bayramı öncesinde fıtır sadakası vermek vacipti. Bu arada zekatla ilgili tamamlayıcı hükümler de gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da ashabıyla paylaşıp gereğini yapmalarını istiyordu. Ardından da bayram müjdesini paylaşacaktı onlarla. Sevinç ve huzur günleriydi ve yine ilk defa Allah Resulü'nün arkasında saf tutacak ve bayram namazını kılacaklardı. Yine bu günlerde genç yeğen Hazreti Ali ile Efendimizin son kızı Hazreti Fatima'nın nikahları kıyılmış ve sade bir velimeyle dünya evine girmişlerdi. Bu arada Ensardan Ebu Derda gelip Müslüman olmuştu. Efendimizin damadı Ebu Lâh'sı serbest bırakırken kulağına eğilip de söylediği sözü herkes merak ediyordu. Bundan sonra bir müşrikle Allah Resulü'nün kızı Zeynep aynı yasta baş koyamazdı. Ve o günden itibaren Ebu As, Zeynep validemizi Medine'ye gönderme hazırlıklarına başladı. Bedir üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hazır bekleyen kızı Zeynep'i Medine'ye getirmek için Ensardan bir arkadaşıyla birlikte Zeyd İbni Harise'yi Mekke'ye gönderdi. Arkadaşıyla birlikte Hazreti Zeyd çıkıp gidecek ve uzun uğraşlar, engelleme çabaları, günlerce devam eden bekleyişler ve maceralı bir yolculuk sonrasında Hazreti Zeynep'i alıp Medine'ye getirecekti.